Açık Radyo, Açık Dergi, Yeterkiste programdan herkese merhabalar, iyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Yelena Polikova. Bugün size müthiş bir yine macera sever, macera perest ama hayal perest değil, hayallerini gerçeğe dönüştüren gezgin, Türk gezgin, dağcı ve denizci kasla git sloganıyla yola çıkan, hemen ismini de söylemek istemiyorum, kürekle okyanus geçen ilk Türk ve daha fazlası için Erden Erç'e mikrofonu veriyorum. Erden abi hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Erden abi seni e, burada bu koltukta karşımızda görmek bizi acayip heyecanlandırıyor. Hani çok bir şey aslında söylememek lazım Elana sen bir, birkaç bir şey söyle istersen e, sözü mikrofonu e, her şeyi Erden Erç'e teslim edelim. Ya bugün aslında Alper'le konuşurken Nabe'nin maraton 2 saat 49 dakika koştuğunu öğrendik. Biz o kadar koşamadık. İşte nasıl oldu böyle bir şey? <gülüyor> Onu soracaktım. Çünkü hem yani kürek, dağcılık, maraton o kadar çok spor nasıl bir araya getirebiliyorsun? Nasıl her şeyi biliyorsun. Ya ben... bu spor sevdisi nasıl başladı? Hemen bir şey diyeceğim. Elan'a müthiş bir soru sordu gerçekten. Erden abinin hiç beklemediği yerden karasal, hani toprak üzerinden önce hani kürekle ilgili bir soru ben de bekliyordum. Müthiş bir soru. Ben de susuyorum. Evet mikrofon Erden'e uçta Dinleyicilerimiz koltuklarını biraz daha sıkı sarılsınlar. Bu karşımızdaki, yanımızdaki abimiz neler yapıyor dinleyelim. Ben Boğaziçi Üniversitesi yıllarındayken, Boğaziçi Üniversitesi'nde okula giderken küreşçiydim aslında. Ve ta Haydarpaşa Demirspor'a Spor'a taşınırdım Boğaziçi Üniversitesi'nden. Bütün öğleden sonralarımı yollarda geçirirdim. Bir yandan da makine mühendisi olarak mevsim olmaya çalışırdım. Daha sonra master'a başlayınca o uzun geldi yol ve kendimi koşuya verdim. Atezinle de uğraşmaktaydım. Giderek uzun mesafe koşullara doğru kaydı olay ve master'dan Sonra Amerika'ya, Columbus'a ilk, ilk e, maratonumu ben aslında İstanbul'da koştum. E, 3 saat 56 saniye mi öyle bir şeydi e, ilk maratonum. Ondan sonra Amerika'ya gittiğimde Columbus'da, Ohio'da 88 yılıydı yanılmıyorsam. Orada kendi başıma idman yaptım aslında. Başkalarıyla grup idmanı yapamamıştım. E, ve... Tempo gayet iyi çıktı. 2.56 mıydı? 2 saat 49 dakika. 9, 9 dakika. mıydı? Ben Evet öyle unutmuşum. Evet, şu Çünkü o kadar sürenci oldu ki. Ve o zaman ben 74 kiloydum. Şimdi 90'a çıktı. Daha farklı şeylerle uğraşıyorum şimdi. Kesinlikle. Crossfit falan filan. Biraz ağırlaştım. Evet, ama gimnasar rekorlarının bir ağırlığı. Daha doğrusu... Guinness rekorları seni taşıyabilmek için senin de belli bir ağırlıkta olman gerekiyor. Ve bu süreçte okyanusta tek başına bir şeyler yapabilmek için ve o mental güçle beraber elbette ki bu ağırlığında olması gerekiyor diye düşünüyorum abi. Benim uzun yolculuklarım sırasında okyanustan karaya geçişim, karadan tekrar okyanusa açılışım sırasında vücudum şekil değiştirirdi. Ve yani uzun süre okyanus geçişlerinin ardından Bacaklarım örneğin atrofiğe uğrardı. Çünkü o kasları kullanmazdım. Yani bisiklet, ne bileyim ben, merdiven çık, in kalk gibi uğraşlar olmadığı için bacak kaslarım uh, ufalırdı. Ve omuzlarım genişlerdi falan. Gayet güzel bir şekil alırdım. Ondan sonra karaya çıkınca kürek çekmek yok artık. Pedal basmaya başlıyorum. Tam tersi bir uh, değişim olurdu. Ve çok ilginçtir o. Gider gelirdi vücudum. Yani o şekiller arasında. Ve bu arada Erden abi dinleyenler, Erdener Uç'u dinleyenler kaslagit.com ve Erdener üzerinden de Erdener Uç'un tarihe kazandırdıklarını da okuyabilir. Hatta bunlar 312 günüyle, doğru söylüyorum değil mi rakam abi? 312 günüyle denizde en uzun süre kalan yalnız kürekçi. Toplam 876 gün. Doğru mu rakam? 934 şimdi. 934 gün. Dünyada en tecrübeli okyanus kürekçisi. Doğru mu? Doğru. Kariyer toplamı. Evet ve aslında say say bitmeyecek ama Erden abi hangisini söyleyecek acaba? 15 adet Guinness rekorum var kayıtlı. 5 ayrı Guinness kitabında yayınlandı bunların bazıları. Ve şu anda dünyada kariyer toplamında mesafede ve gün sayısında öncü okyanus kürekçisiyim. Solo kariyer toplamım 844 gün. Tek başıma kürek çektiğim. Başkalarıyla birlikte kürek de dahil edilirse 934 gün genel toplam oluyor. O genel toplamda rekor 937 gün. Peter Bird adlı bir İngiliz kürekçiye ait o. Ve onun oğluyla ben 2016 yazında Monterey'den Hawaii'ye, Waikiki'ye kürek çektim. Great Pacific Race diye bir yarış var. İki senede bir düzenlenir o. O ekip arkadaşlarıyla birlikte gelmişti. Ekip arkadaşı son anda fıtık ameliyatına girince yardıma ihtiyacı oldu. Sen katılır mısın dendi. Çünkü Peter'ın ben logosunu ta 2007'den beri kayığımda taşımışımdır. Denizde kaybolmuştu Peter Bird. 1996 yılında Vladivostok'tan Kaliforniya'ya kürek çekmeye çalışırken. Onun oğlu şimdi denize açılmaya üzere babasını anlamak, onunla bir olmak amacıyla... Denize açılacaktı. Çok anlamlı bir projeydi bu. Ve katıldım. 75 günlük rekoru 54 güne indirdik. Kendi Classic Pairs diye o iki kişilik teknede. Ee, diyeceğim 937 gün onun toplamı. Denizde kaybolduğu günkü toplamı. Benimki 934'te şu anda bir kez daha denize açabilirsem o genel toplam da bana geçecek. Bin günü aşan ilk kürekçiye namzet benim. Başkaları o noktaya erişmeden benim halletmem gerekiyor. Yakın zamanda olacak buna inanıyoruz. Peki şu an kaç yaşındasın abi? 57. 57. Peki ilk Guinness rekorunu aldığında kaç yaşındaydın? 2008 olur. 42 belki. Doğru. 40. 47 oluyor. 47. 61 diyeyim ben. Böyle bir şey soracağım. Şimdi tek başına okyanusların için yani ortasında insan ne hisseder? Çünkü zor bir şey psikolojik olarak. Ya yani fiziksel zaten zor da bir de tek başına kalmak orada koskoca bir yani sonsuzluğun içine kalıyorsun gibi böyle bir duygusu var. Doğru. Okyanusun kendine has bir geniş, insanı aciz, ufak Çaresiz. yok hissettiren bir ebatı var. Bu bütün ufuk okyanus. Orada ben tek başımaydım ama yalnız değildim. uydu telefonuyla eşime erişebilirdim. Dostlara erişebilirdim. Sürekli oradan ben bloga yazı yazardım. Kastagit.com'a ben düzenli olarak her gün değilse de iki günde üç günde bir yazı yazdım ve takip edenler benim nerede olduğumu biliyordu. Uydu telefonuyla ben İlkokullara Eğitim okullara Yardım Vakfı ilk Yar için onların her yatılı bölge okuluna ziyaretinde ben hafta sonları cumartesi günü Türkiye saatiyle saat 7.30'da onlara erişecek şekilde ben uydu telefonuyla dünyanın neresinde olsam olayım uzandım. O çocuklara bir dokundum. Onların ufuklarını biraz genişlettim, aydınlattım. Ve dolayısıyla bir amacım vardı orada. Ve kendimi yalnız hissetmedim. Ama amacı olan insan kendini yalnız hissetmiyor. Hedef, Hedefler var. Ve peki Erden Erdoğan'la görüşürken e dedim ki abi dedim hani hedefler hiçbir zaman bitmiyor. Hani what is next hani sıradaki derken dedi ki bana 5 senelik hedefler hazır. Veya 10 sene. Senin kaç sene? Benim, benim kaç sene? Benim sadece hani gelecek yıl Şubat ayında ben ne yaparım? Hani Yuko'na nasıl giderim diye bunu düşünürken Erdener 3 ve bir de e, aslında şuna da değineceğim e, eşinin bu konudaki yaklaşımı ve evinin yanında duran tekneyle olan e, ilişkiniz ne aşamada? Onu ben de soracaktım sen <gülüyor> Bir şey daha söyledim ben sana rahat durduğuma bakmayın parasızlıktan evet. ben rahat duruyorum diye ha, bahsetmiştim yani şu anda benim sponsor konusu çözülmüş olsa ben her sene tarihte ilk olacak ve üçer beşer Güneş rekorunu devrecek projeleri hayata geçirebilirim ben. Şu anda eee alem yolculuğum sonrasında oluşan ve daha sonra bir 2015 Çanakkale köprüsüyle geleyim. ...New York'tan... ...gibi düşüncelerim vardı. Onun da getirdiği... ...masraflarla birlikte 300 bin dolara varan... ...bir bütçe açığım var benim. Ve bu... ...beni tüketti. Maddi olarak. Dolayısıyla sponsor olmadan... ...benim... ...yola koyulmam artık mümkün değil. Ya eşim... ...ta en başından beri... ...bunu desteklemiştir. Benim yola koyulmama... ...vesile olan olay aslında... Kaya düşüp Hayatını kaybeden Yoran Krop idi Ben Daha ilk başta 1997'de bir haritada parmağımı sürerek Hayal kurmaya başlamıştım Dünya haritası vardı ben Ofiste çalışırken onun üzerine önünde Dinalir parmağımı sürerdim Daha sonra işte Washington'dan Türkiye'ye nasıl giderim Diye düşünmeye başladım Benim boğazdan boğaz üzerinden gelebilir miyim gibi Bu özel bir haritaydı Pasifik ortadaydı Olan böyle bir değişik bir bakış açısı getirmişti bana. Sonra, neden sonra ben bu fikirleri herkeste paylaşmayayım. Yani çünkü millet dalga geçmeye başlamıştı. Bilenlere danışayım şeklinde. E, gardımı aldım. Ve bu tür yolculukları gerçekleştirmiş kişilerin kitaplarını okumaya başladım. Okuduğum kitaplardan biri de Yoran hakkında yazılan Ultimate Hayatlı kitaptı. Yoran 1996 yılında İsveç'ten Nepal'e bisikletle gitmiş. Kendi dalcık yükünü bir trailer'de çekerek Everest'e tırmanmıştı tek başına. Tanırdım, Ünlüydü. Daha sonra 2001 yılında Seattle'a geldi. Bir sunum yaptı. O sunum öncesinde ben neler düşündüğümü ona açıkladığımda ne zaman başlayacaksın? Sponsorlarım var mı dedi bana. Nasıl diye sormadı. Hemen ne zaman başlayacaksın diye sordu. Dalga geçmedi. Başkaları gibi. Çünkü doğru kişilere gittiğimizde ...doğru adrese gittiğimizde... ...onlar bize zor sorular soruyorlar. Öyle kişileri... ...bulmamız lazım. Ki hayallerimiz yaşarabilsin. Yaşarma fırsatı bulsun. Üzerinde tepinecek çok insan çıkıyor. Ama onu koruyacak. Göz kulak olacak, bize destek verecek kişiler... ...bizim adımıza elini... ...taşın altına koyacak kişiler... ...ender, parmakla sayılır onlar. Onların kıymetini bilmek lazım. Kesinlikle öyle. Ve daha sonra... 2002 Eylül ayında ilk defa beraber kaya tırmanma şansını edindiğimizde bir kaza geçirdik. Ve yoran düştü, hayatını kaybetti. O noktada ben hayat kısa dedim. Yola koyulmalıyım artık bahane yer kalmamıştı. Emekli fonlarımı bozdurdum. Eşim o zaman nişanlımdı. Nancy. karşılıklı oturduk. Dedim ben bunu yapmalıyım artık. Çünkü o biliyordu benim büyük hayallerimi. Yola koyulmamıştım hala. bahaneler çoktu başlamak için. Dedim artık bunu yapmalıyım. Yaparsın dedi, yapmalısın dedi. Ve bir daha da tereddüt etmedik. Nasıl yapacağız? O zamana kadar sponsorluklar konusunda tereddütlerim vardı. Yoran'ın sponsorlarına gittim. Ben böyle şeyler yapacağım. Yoran'ın anısına yapmak istiyorum bunu. Yoran'ın anısına, anısına ben... Uçakla Stockholm'dan cenazesinden dönerken bir kağıt parçası üzerine dünya haritasını çizmiştim. Ve altı ayrı en yüksek zirveyi işaretleyip ben bunlara kas gücüyle gideceğim. Yoran'ın Everest'e gittiği gibi ben her birine bunların kasla gücüyle erişip Yoran'ın anısını yaşatacağım diye düşünmüştüm. Yoran'ın sponsorlarına gittiğimde yani yazdığımda Yoranlığınızda bunu yapacağım dediğimde hiçbir cevap gelmedi. Bahaneye artık yer yoktu. O halde ne yapmalıydı? Emeklilik fonlarımı bozdurdum. senin de onayıyla. Ve yapılması gereken ilk zirve en yakındaki zirveydi. Makineleydi. 2003 Şubat'ın başında, kış şartlarında ben kuzeye doğru pedal basmaya başladım. Çivili lastiklerle, arkada treylerle dağcılık yükümü çekerek. Yani kaza Eylül'de oldu. Kasım'da cenazesi oldu. Şubat başında ben yola koyuldum. Gayet seri bir şekilde. Çünkü Mayıs ayında çıkış yapılır. Mevsimi odur makinenin. Oraya zamanında varmak için Şubat başında çıkmam gerekiyordu. Ben yola çıkmadan önce işte böyle şeyler yapacağım dediğimde daha önce o kadar mesafe pedal bastım mı diyenler çıktı tabii. Ama ben günde 50 mil gidersem Nisan ortasında Anchorage'e varacağımı biliyordum. Ve 11 Nisan'da ben Anchorage'e vardım. 1 Mayıs'ta da Talkit Talk Nabuzlu'nun sonunda Moren'lerinde yolun bittiği yerde bisikletten hediye e trailerden he e kıza yükümü aktararak iki arkadaşımla birlikte yürümeye başladık. Kayadın Nabuzlu'nun tamamını ana kampa kadar çekerek götürdük. Ve iki arkadaşım daha Ekerzak'la geldi. Beş kişi zirveye doğru devam ettik. 29 Mayıs'ta 2003 yılında o ilk zirve tamamlandı. Ondan sonra dağdan indik. Nancy geldi. Homer'da evlendik. Yerli usulü bir ayinle. Ve Nancy uçakla Seattle'a döndü. Ben bisikletle. Balayımız oydu. Macera devam ediyor. Du. ...ediyor. Doğru, çünkü proje durmayacaktı. Hayatta devam ediyor bir şekilde. Doğru. Ne insanın böyle bir destekçiye olmasına çok güzel bir şey ve büyük bir şans. Bir de ayrıca çocuklara çok iyi bir örnek. Şimdi biz bakıyoruz çünkü biz de bazen okullara gidiyoruz, üniversitelere bakıyoruz. Maalesef işte böyle gençlerde, ya gençlerde diyorum... ...yeni nesillerde böyle bir... ...hayal kurmuyorlar, kuramıyorlar... ...herkes telefonla, bilgisayara işte... ...neredeyse yapışık... ...ben aslında ben 37 yaşındayım... ...bakıyorum daha benim işte çocukluğum... ...20 sene önce bambaşka her şey... ...biz çok küçük şeylerle mutlu oluyorduk... ...şimdi hiçbir şeyle böyle... ...sünük yüzler, hiç böyle... ...göz değişik yok... ...yani sen de çok iyi bir örneksin çocuklara... ...ben... ...yaptığım projelerin... ...sadece kendime faydası olmasın, toplamaya faydası olsun diye bir de kar amacı olmayan bir kurum oluşturdum Seattle'da. Orada oturduğum için oradaki arkadaşlarımla birlikte bunu kurduk. E, Türkçesi vakıf diyebilirsiniz. Non-profit olarak geçer. Ve e, sponsorlukları, bağışları bu vakıf aracılığıyla, kurum aracılığıyla değerlendirdik. Amacımız, kas gücüyle yapılan yolculuklardan Edinilen ders ve tecrübeleri bilhassa çocuklarla paylaşmak idi. Ve bunu her seferinde, yolculuğun boyunca, her fırsat edindiğimde çocukların karşısına geçip ne yaptığımı anlatmak olarak ben uyguladım. Neler anlattım onlara? Dedim ki hayallerinize sahip çıkın. Çünkü çoğu zaman hayallerimizin en büyük düşmanı kendimizizdir. Çünkü çevremizden duymuşuzdur işte hayalperest olma der çıkar millet. Hayaller çünkü hayal kurmak, gerçekle yüzleşmemek, gerçekten kaçmak gibi algılanır aslında. Halbuki hayaller geleceğin yeşerdiği bereketli topraklardır derim ben. Ve o yeşermeye çalışan, boyatmaya çalışan o filizin üzerinde tepinecek çok küçük kişi çıkar. O hayalleri korumak, boyatmasına izin vermek bizim görevimizdir. Eğer bir hayalimiz var ise en büyük çaba hazırlık döneminde oluyor. Biz başlangıç noktasına geldiğimizde aslında yapılacakların %80'i tamamlanmıştır. En zor dönem hazırlık dönemidir. Ben okyanusa açıldığımda millet sorar bana işte işte en zor anım neydi? En çok en tehlikeli an işte köpek balığı gördün mü efendim? Benim en zor anım telefona asılıp bir pazarlama müdürüyle konu erişmeye çalışırken aradaki sekreterde takılıp derdimi, dermanımı anlatamamaktır. Benim en büyük sorunum. En çok üzüldüğüm, en çok yorulduğum, en çok bunaldığım dönem benim hazırlık dönemimdir. Çünkü bir türlü yola koyulamam. İdman yapmak isterim, her şey aksar. Çünkü yapılacak bir sürü iş vardır, yalnızımdır. Ben... Hazırlıklarla uğraşırken, boğuşurken Nancy der ki sen artık yoksun. Sen gittin bile. Halbuki yola çıkmama bir hafta vardır. Ben Nancy'yi ihmal etmişimdir. Bu tür dönemlerden geçip ben starta geldiğimde, kürekçeye başladığımda aslında ben huzura ererim. Bedenizde ben huzur bulurum. Peki Neyse. bu süreçte abi, bir parça dinleyelim mi ne dersin? Deneyelim. Senin anons etmeni isterim.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 Abi seçimin için çok teşekkürler. Bu süreçte hemen şunu söylemek istiyorum. Yıl 2013 İzlanda'ya Maratona gitmeden önce e, seni İstanbul'da yine yakalamıştım. İlk kez o zaman karşılıklı görüşüyoruz ve senden ses kaydı rica etmiştim. Bu arada bloga da yazmışım. Şunu demişsin sen de bu kararlılığı, cesareti gördüm. Türkiye'de başarılar elde etmek ilk olmak güzel. Rotayı dünya rekorlarına çevirmek lazım. Bunu demişsin. Yıl 2013 ve ben ultra Maratonda koşarken Motive amaçlı bunları dinlemiştim. Acaba sen nasıl motive oldun bu kadar gün neredeyse bin güne ulaşacak bu tarz bir rekora sahip olmak için? Nasıl motive oldun? Kendime öylesi büyük bir hedef koymuştum ki o hedefe erişebilmek için ya seri kısa adımlar atmak zorundaydım. Ya da kayda değer büyük adımlar atmak zorundaydım. ikisi bir arada oldu bende. Ve vazgeçmek bir seçenek değildi. Karşıma engeller çıktığında... ...o engelleri bahane olarak kullanmadım. Bunları nasıl aşarım diye çözüm üretmeye odaklandım. Ve ufak hoşuma giden şeyler varsa yanımda taşıdığım... Ne bileyim ben yiyecek olsun, müzik olsun, uyku olsun bunları hak etmek üzere kendimi, hayatımı düzenledim. Yani iki saat daha kürek çekersen yemek var, sekiz saat kürek çekersen uyku var şeklinde. Ve öyle bir düzene, rutine girdikten sonra nefsi terbiyeye döndü olay. Evet. Ve bunu her gün tekrar ettikten sonra o her aşamada başarıyı tattım aslında. Çünkü bir hedefim vardı, kısa vadeli hedefim. Ben işte 3000 deniz bile karşıya geçeceğim diye odaklanmadım. Ben o günü bitireceğim diye odaklandım. O iki saati bitireceğim diye odaklandım. Ve kısa hedefleri, nihai hedefe doğru beni taşıyacak o kısa hedefleri... Her seferinde başarıyla bitirdiğimde ben o başarıyı tattım. O başarıyı tattıktan sonra başarı alışkanlık haline geldi. Ve kendimi başarılı olarak görmeye başladım yol boyunca. Sonuca ermemiştim daha ama ben başarılıydım çünkü yaptıklarımın sonucunu görüyordum. Ben çalıştığım kadar sonuç almaktaydım. Şehirde bunu görmek bazen çok zor. Çok zor. Çünkü yoldasın ve başardığını görüyorsun. Kürek çekerken. Doğrudur. Beni doğaya çeken de budur. Doğa. Doğana çünkü dürüst. Karşıma engeller çıkartır ama o engelleri ben önceden öngörebilirim. Ona göre hazırlanabilirim. Ve yeteri kadar hazırlığım var ise sürprizler olsa bile o sürprizler beni alt edecek düzeyde değildir. Çünkü ben kendimi ona göre hazırlamışımdır önceden. Konuşacak şey. o kadar çok şey var ki. <gülüyor> yani e, Donduk kaldık diyeceğiz ama Yani Erden abi burada bir Yarım saat daha konuk etmeyi O kadar çok isterdik ki e, Ancak konu şu Kaslagit.com Erden Eruç bu, bu ismi lütfen e, Eğer ilk defa duyduysanız Veya ilk defa nasıl duyduysanız bilmiyorum ama e, Bunları lütfen Not edin Erden Eruç Kesinlikle takip edilmesi ve her söylediği sözden dersler çıkarılması gereken bir insan abimiz. Ee, Erden abi kaç yaşındaydın? Şu anda mı? Şu anda evet. 57. 57, 57 yaşındaydım. Ben bu 27 dakika içinde çok şey öğrendim. <gülüyor> İkinci baharımı yaşamaktayım ben. Kesinlikle ve pedalladıkça kürek çektikçe daha da zaten kuvvetleneceksin Erden abi. Et. Başarıların daim olsun. Nice rekorlar bize taşı ve izinde gitmeye devam edeceğiz. Konuk olduğun için çok teşekkür ediyoruz sana. Bu fırsatı verdiğin için ben teşekkür ederim Alper kardeşim. Çok teşekkürler ve nice güzel projelere. Evet bugün. Elena sen Alper'i geçiyormuşsun hep öyle dedi bana. <Gülüyor> Artık e, Alper'in ismi böyle geçti aslında son iki yarışta o beni geçti ama artık nasıl kendini ispatlayacaksın bilmiyorum. <gülüyor> bu, bu arada e, şu var herhalde program süresini geçiyoruz gibime geliyor. E, biraz müda, müdahale etmek lazım. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün kaslagit.com erdeneruç.com üzerinden ulaşabileceğiniz muhteşem insan Guinness Rekorları sahibi abimizi konuk ettik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben Alper. Ben Yelena. Ben Erden. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çok i̇yi teşekkürler. Akşamlar.